Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Waqtu vetrin vakti yebda başlıyor min ba'dı salati'l 'aşai'l âhirati son yatsı namazı namazından sonra başlıyor ve devam ediyor ila tuhrul fecri sabah fecr'in doğuşuna kadar devam ediyor. Fe fis Sahihinde yani radiyallahu Ayşe radiyallahu anh Ayşe radiyallahu dolayı Sahihinde Hadisinin var olduğundan dolayı, olduğundan dolayı Ayşe radiyallahu anh dedi ki Min kulli leyli Gecenin hepsinde Evtara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gecenin hepsinde Bitir kılardı Min evveli leyli e, Gecenin başında Ve evsatihi ortasında Ve ahirihi sonunda Fentaha bitirir Bitiruhu onan bitirdi vitir biterdi ila seheri e, seher vakтына kadar biterdi vakat var adet varit olduğu ehadisun kethiratun çokça hadis varit olduğu tedunnu deral edem ale anne cemi al leyl gecenin hepsinin vakto ile vitir vitir için vakit olduğunu de, e, delalet eden e, birçok hadis varit olduğu lilla ancak me kable salatil eşae yaslan namazdan önce hariç hemen kim Kana yathiqo min qiyamih fi akhir ah al gecenin sonunda kendisinin kalkmasından emin olan kişi fe ta'khiru vitra vitrini erteler ila akhir al gecenin sonra vitrini erteler Fakat kana yathiqo min qiyamih fi akhir al kim gece kalkacağına güveniyorsa fe ta'khiru vitri vitri ertelemek ila akhir al gecenin sonuna efdalu fi onun hakkında daha faziletli O kim Cana e, la ya yet, thiqo min qiyamih min qiyamih ge, gecenin sonunda kendisine kalkmasının emin olmayan kişi fe innehu o ve yutiru vitrini e, kadar kable an yanam uyumadan önce vitrini e, uyumadan önce vitrini kadar biha da bu evsin nebi da bunun ile evsa en peygamberimiz bunun ile vasiyet bulundu fakat Rava Müslima, Müslim rivayet etti min hadithi Cabirin ane Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, Cabirin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den e, hadisi Müslim rivayet etti eyyukum sizden hanginiz hafe korkarsa elle yakume min ahiri leyli gecenin sonuna kalmaktan korkarsa fel yutir kılsın thumme li yurqit e, thumme li yerqat sonra uyusun thumme li e, sonra uyusun ve men vesaka ve men kim emin olursa bi kıyam emin bi kıyam min el gecenin kalkmasından emin oluyor emir olan kişi vel yutr kuls kılsın min ahrihi آخره... gecenin sonunda vitrini kılsın fa inna qiraate muakafı kıraat akhir gecenin sondaki kıraat mahduraton محضورتun... hazır olunmuş olandır yani meleklerin vesaire hazır olmuş olduğu kıraattir. وَذَلِكَ بُو اَفْتَلُهُ تَعْفَادْلِتَلِهُ Evet, şimdi ee, biz dünkü dersimizde vitir <gülüyor> vacip midir, yoksa sünnet midir onu anlattık. Daha sonra vitrin ne ne üzerine söylendiğini anlattık. Sonra vitrin vakti meselesinde durduk. Şimdi vitrin vakti ile alakalı, icma ile vitrin vakti yatsı namazından, Yatsı namazı kılındıktan sonra başlar. Ta şeye kadar devam eder. fecir çıkıncaya kadar devam eder. Bu vaktin vitrin vakti olduğunda icma vardır. Dileyen yatsı namazını hemen akabinde vitrini kılabilir. Dileyen gecenin ortasında vitrini kılabilir. Dileyen gecenin sonunda vitrini kılabilir. Şu yanlış anlayışın sünnette yeri yoktur. Yatsı namazını hemen akabine vitir kılınmalıdır. Biraki sünnet bunun tam helafınadır. Yani diyelim ki biz saat 9'da yatsı namazını kıldık. Hemen peşine vitri kılmamıza gerek yok. Bir iki saat durup akabine vitri kılabiliriz. Yatsı ile vitrin arasında bir alaka yok. Tamam mı? Vitr müstakil bir namazdır. Vitr müstakil olan bir namazdır. Sadece vakti yatsı namazından sonra girer, ta fecre kadar ne yapar? Ta fecre kadar devam eder. Yani yatsı namazının akabini de kılabiliriz. Yatsı namazından bir iki saat sonra da kılabiliriz. Uyuyup kalkıp fecir doğmadan önce Ee, de son fecirden önceki vakitte de namaz kılabilir Tamam mı? Üç vakitte şey için, vitir için şeydir, salihtir. 3 vakitte de vitir olabilir. Lakin burada şu mesele var. En faziletli olan vitrin vakti hangisidir? Ee, diyecek olursak eğer Peygamber aleyhisselatü vesselam zaten bunu net bir şekilde ifade etmiş. Demiş ki sizden kim gecenin sonunda kalkacağından emin olursa o gecenin sonunda vitir namazını kılsın. Çünkü o vakit mahdur olan vakittir. Yani kendisine meleklerin hazır olmuş olduğu vakittir. O vakit nedir o vaktin önemi sadece bu değil değil mi? O vaktin başka bir önemi nedir? Allah'ın semaya indiği ve semaya indikten sonra da insanları yok mudur? Dua eden icabet edeyim, yok mudur isteyen vereyim, yok mudur istiğfar eden günahlarını affedeyim dediği vakittir değil mi? E biz dün ne demiştik? Demiştik namazın tatavuhların içerisinde en faziletli olmasının yönlerinden bir tanesi nedir? Çünkü namaz kendi içinde birçok ibadeti beraber barındır, öyle mi? O vakte senin sucun, sucudun, senin rukuun, senin kıyamın, senin kıraatın, Allah'tan istiğfaren, Allah'tan yardım talep etmen hepsi hangi vakiteden gelmiş olacak? Hepsi gecenin son üçte biri dediğimiz o e, vakte e, gelmiş olacak. Bundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? اِجْعَلُوا اَخِرَى صَلَاتِكُمْ بِلْلَيْرِ وِتْرَىٰ Gecenin en sonundaki namazınızı ne olarak kılınız? Vitir olarak kılınız diye. Ama bazı insanlar bazı sebeplerden dolayı diyelim ki gece kalkam kalkamıyorlar veyahut da gece kalkacağından tam olarak emin değil bunlar için en faziletli olan hangisidir? Vitirlerini uyumadan önce kılmalarıdır. İsterlerse yatsının akabinde kılarlar isterlerse uyku vakitlerinin akabinde kılarlar. Özellikle bizim zamanımızda yani uyku vakitleriyle fıtrat vakitlerinin birbirleriyle çakıştığı şu zamanda Normalde uyku vakti nedir? Karanlığın çökmesiyle beraber uyku vaktinin girmesi demektir. Yani bu ne demek? Güneş batar, hava kararır, yatsı namazının vakti girdiğinde artık karanlık çökmeye başlar. Öyle değil mi? Tabi şu anda biz bunu hissetmiyoruz. Bunu hissetmememizin sebebi her tarafta ışıkların yanıyor olması. Yani normalde köy ortamında kalanınız olmuşsa eğer E, yatsı namazından sonra zifiri karanlık olur artık ortalık öyle değil mi? Zaten insanlar da uyur yani pek ayakta insan bulmak çok da şey değildir ve çok da kolay değildir. Ama o insanlar öyle uyudukları için ya fecirden önce ya da tembel olanları mesela güneşin doğuşuyla beraber ne yapıyorlar? Kalkabiliyorlar çünkü fıtratta olan budur. Zaten Allah da onu söylüyor biz geceyi sizler için dinlenme vakti, örtü yani dinlenme vakti kıldık diye. Bizim bunu hissetmememizin sebebi e, geceyle alakalı bir durum değil. Her tarafta ışıkların yanmasıyla alakalı bir durum. İşte bu vakit uyku vaktidir. Ta işte kalkış vakti de nedir? Kalkış vakti de normalde sabah namazı vaktidir. Ama Rahman'ım benim kullarım dediği insanların kalkış vakti de herkesin uyuduğu uykularından fedakarlık edip kalkıp Allah'ın huzuruna durdukları vakit. İşte Resulullah diyor kendine güvene, namazını bu vakte ertelesin. Kendine güvenmeyen ise ne yapsın? Kendine güvenmeyen ise gecenin başından namazını kılsın. Ya yatsın namazın akabine veyahut da yatsı namazının sonunu. Anlaşıldı değil mi? Yani vitrin vakti gecenin hepsidir. Yatsı namazından başlar e, fecirin doğuşuna kadar vitrin vaktidir. Tamam? İsteyen başında, isteyen ortasında, isteyen sonunda kılabilir. Bunda hiçbir ihtilaf yoktur. Lakin en faziletli olanı, kalkabilecek olanların gecenin sonunu ertelemesi, o meşhud olan Allah'ın seslendiği vakte ertelemeleridir. Kendine güvenmeyenlerin ise artık istedikleri zaman uyumadan önce, diledikleri vakitte yatsından sonra namazı Evet wa al-qamr al-matri bitrin en azı rak'atun wahidatun bir akattır liwaru hakkında hadis hadislerin varit olduğundan dolayı tasbutihi onun hakkında sabit olduğundan dolayı ashratin min sahabetin min minen 10 tane sahabeden hakkında hadis sabit olduğundan dolayı bir akattır Lakinne faqat el lakinne el afdal afdala ve el en güzel olan en fazilet olan en takuna yapmaktır. Mesela takuna olmasıdır. En en en Öncesinde 2 rekatlık bir namazın geçmiş olmasıdır. Tamam? Nedir şimdi ve akalul vitri vitrin en azı rak'atun vahidetun tek bir rekattır. Li wurudil Bununla hadisler varit olduğundan ötürü ve subutihi an asharati min ashabe tane sahabeden de bunun fiili sabit olduğu için hadis olarak değil yani on tane sahabeden bir rekat vitir kıldıklarına dair rivayet hasıl olduğu için lakin el efdal ve el ehsene lakin efdal olan ve olan entekuna mesbuqatan biş-Şafii yani öncesinde iki rekatlı bir namazın geçmiş olmasıdır. Şimdi bu ne demek bu şu demek? Şimdi vitir Tek rekat olur mu, yoksa tek rekat olmaz mı? Bu alimlerin arasında ihtilaf edilmiş olan bir mesele. Tamam. Vitir. Tek rekat vitir olur mu, yoksa tek rekat vitir olmaz mı? Bu ihtilaflı bir mesele. Cumhur-i ulemaya göre tek rekatlık vitir olabilir. Tamam. cumhur ulemaya göre tek rekat vitir olabilir. İmam Ebu Hanife'ye göre ise tek rekatlık vitir olmaz. Cumhur neye göre demiş tek rekatlık vitir olabilir? Bu konuda hadisler Varit olduğundan ötürü, tamam? Biz mesela geçen dersimizde bir hadis söyledik. Dedik ki Resulullah ne diyor? Salatul leylî metnâ mesnâ. فَاِذَا خَشْيَ أَحَدُكُمُ السُّبْحَا صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُوا لَهُ مَا قَدْ سَلَّى Gece namazı iki ikidir. Sizden biri sabahtan korktuğu zaman tek bir rekat namaz kılar. Önce kıldıklarını onun için ne yapar? Vitir yapar. Bak burada vitir ne olmuş oldu? Tek rekat olmuş oldu, öyle mi? Ve hadiste Ebubeybe'l Ebu Esari ne diyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki "El vitru hakkun ala kulli muslimin. Fe men ahabba en yutira Kim dilerse vitir el Müslüman'ın üzerine haktır. Kim dilerse bir rekatla vitir yapmayı yapsın. Ve men ahabba en yutira bi salasin felyefal. Ve men ahabba en Kim de dilerse eee rekatla, kim de dilerse 5 rekatla yapmak isterse vitrini yapsın." O zaman biz buradan ne anlıyoruz? Vitir Bir rekat da olabilir, 3 rekat da olabilir, 5 rekat da olabilir. Bu cumhur ulemanın görüşü. Tamam? Ebu Hanife'ye göre ise vitrin en azı 3 rekattır. Vitrin en azı 3 rekattır. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte demiştir ki el Magribu vitrül nehr. El Magribu vitrül nehr. Ne demek? Akşam namazı gündüzün vitridir. Akşam namazı gündüzün vitridir. İmam Ebu Hanife demiş ki, akşam namazı gündüzün vitri ise demek ki gecenin vitrine benzediğinden dolayı Peygamber aleyhissalatu vesselam akşam namazını ne yapmıştır? <gülüyor> gündüzün vitrine benzetmiştir. Yani gündüzün vitri demiştir. Niye böyle bir şey deme gereği duymuştur? Demek ki gecenin vitrine benzediğinden dolayı. Onun için mutlaka gecenin vitride 3 rekat olmalıdır demiştir. Tamam mı? Üç rekat olmazsa olmaz. Peki bu istidlal biçimi, bu istidlal metodu doğru bir istidlal metodu mu? Değil. Bu istidlal metodu, iştihadi bir istidlal metodu ama hatalı bir istidlal metodudur. Niye? Şundan dolayı. Bir, biz daha önce de bunu demiştik. Bir konu hakkında hususi olan bir delil varken, o konu hakkındaki umumi delile başvurulmaz. Ne zaman bir konuyla ilgili umumi delillere gidilir? Konunun direkt kendini ilgilendiren, bizim kendisiyle istişat yaptığımız yere delalet eden bir delil bulunmaz. İnsan gider, umumiyet ifade eden bir delile yapışır öyle mi? Ama bir konu hakkında bir rekat kılar, öncekileri onun için vitir yapar. İşte gece namazı şeydir, sizden kim dilerse bir rekat vitir olarak kılsın mesela gibi hadisler. Bunlar bir rekat vitirin kılınabileceğini gösteriyor öyle mi? Bu rivayete hiç gidilmez bile. Tamam, anlaşıldı mı burası? Yani bir konuda hususi olan bir delil varken konuyla ilgili umumi bir delille gidilmez. Şimdi diyeceksiniz bu e, delilin İmam Ebu Hanife'nin almış olduğu delilin umumi olduğunu biz nereden çıkardık? Resulullah burada bu hadisi akşam e, geceleyin kılınan vitrin ancak üç rekat olabileceğini kastederek mi söylemiş? Biz bunu biliyor muyuz? Biz bunu bilmiyoruz. Hadisin içinde buna devlet eden bir karine mevcut mu değil? Bunu başka bir sebepten dolayı da söylemiş olabilir. Öyle mi? Yani gece namazında kılınan vitrin sonunda mutlaka tekli olarak bitirildiği için, akşam namazında tekli olduğu için, 3 rekat olduğu için rekat sayısını benzetmiş olabilir. Öyle mi? O da tekli, bu da tekli. Öyle mi? Bunu benzetmiş olabilir mi? Olabilir. Biz bunu bilmiyoruz. Ha illa onun da 3 olmasını kastetmiş de olabilir. Biz bunu da bilmiyoruz. Onun için bu genel bir şey. Yani vesselam'ın bunu niye söylemiş olduğunu biz ne yapmıyoruz? Bunu niye söylemiş olduğunu biz bilmiyoruz. Ondan dolayı ne diyeceğiz? Ondan dolayı diyeceğiz ki bu konuda hususi olan deliller var. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam e, tek rekatta da vitrin olabileceğini söylemiştir. Ha 3 rekata gelince bunu niye söylemiş Resulullah? Akşam namazı e, şeyin gündüzün vitridir diye. Belki tekli rekatları birbirine benzetmiş olabilir. Çünkü vitir çift rekat kılınmaz biliyoruz. 2 4 6 8 diye kılınmaz. 3 5 7 diye 1 3 5 7 9 11 diye ne yapılır kılınır. Anlaşıldı mı burası? Ha dedik cumhur ulema ne demiş? Cumhur ulema demiş ki tek rekat tek rekat vitir olabilir. Şimdi kendi aralarında ihtilaf etmişler. Yani önce cumhur Ebu Hanife ile ihtilaf etmiş. Rahimehullah. Sonra cumhur kendi arasında ihtilaf etmiş. Vitir tek bir tek başına bir rekat olarak kılınabilir mi? Ya yani ne demek bu? Öncesinden namaz geçmiş olması gerekli midir? Yoksa öncesinde namaz geçmese de olur mu? tamam? öncesinde namaz geçmesi gerekli midir? yoksa öncesinden namaz geçmese de olur mu? ne demek bu? bu şu demek mesela diyelim saat oldu 12 yatsıyı ben ta zamanında kılmışım veya geceleyin kalktım saat üçte uyandım bitir kılacağım sadece bir rekat kılıp selam verebilir miyim? yoksa mutlaka öncesine ya bir 2 ya bir 4 yani bir nafile daha evvelinde bir kılmış olmam gerekir mi? yoksa sadece bir rekat kılsam yeterli midir? tamam? yani bu اَلْأَفْضَلَ وَالْأَحْسَنَ اَنْ تَكُونَ مَسْبُقَةً بِالشَّفْعِ Demek bu demek. Yani işte cumhur ulama demiş ki, efdal olan, faziletli olan, sünnete en uygun olan öncesinde iki rekat geçmesidir. Ama bu şart değildir. Yani geçse de olur, geçmese de olur, vitir tek başına da kılınabilir. Çünkü vitir zaten müstakil bir namazdır. Öyle değil mi? Vitir, müstakil bir namazdır. Ve rekatları 1 üç, beş, yedi, istersen öncesine başka namaz kıl nafile, teheccüd, Gece namazı, gece kıyamı hangisini kılarsan kıl, abdesten abdest sünneti kıl, sonra akabine kıl, fark etmez. İstersen de direkt tek başına bir rekat kıl demişler. Ama efdal olan, sünnete uygun olan nedir? Sünnete en uygun olan öncesinde şeyin geçmesidir. İmam Malik demiş ki hayır olmaz. Vitrin vitir olabilmesi için mutlaka öncesinde iki rekatın ne yapması lazımdır? Geçmesi lazımdır. Bunu da neye dayandırmış? Bunu da genel uygulamaya dayandırmış. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın genel uygulamasında bu olduğunu söylemiş. Bu anlatmış olduğumuz ihtilafın içerisinden racih olan ne? Racih olan vitrin tek rekat olabileceği ve racih olan yine ne kadar öncesinde şefk yani ikili namaz geçmesi efdal olsa da lakin tek başına kılınan vitrinin de vitir olabileceğidir. Tamam. Bu vitrin en azı. Yani vitrin en azı bir rekattır. Evet. وَأَكْثَرُ الْوِتْرِ aktar bit Vitrin en çoğu en fazlası ehde aşratarak zaten 11ira kattır ev aşarak zaten on veya 13 kattır yüzseliye o kılınr iki kılır sonra yüzsel zatenten sonra vahit en direkt kat kılınr o bitir olarak onunla bitir yapmış olur onunla bitir yapmış olur bir kav Ayşeradyo Ayşe Radiyallahu Anha sözü olduğundan dolayı cenab <gülüyor> <gülüyor> Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve yü Sellem yedi yüsellen yüsalli yüsalli yü gece e, kıl, e, kılardı. Ehader ashretarak adam 11 rekat kılardı. Yu taramina ve vahidetin ondan bir tanesini de vitir vitir yapardı. Rawah Muslim e, Müslim e, ve fi lavsin başka bir lafızda ise yüsellime selam verirdi beyne kulli rak'ataini Her iki rekat arasında selam verirdi ve yutiru bi vahedetin bir rekatında bitir yapardı. Ve lehu onun için en yesri dehe Hepsini uzatması yani hiç ara vermeden kılması da olur. Ve lehu en yesri dehe Onun olduğu gibi uzatması, salması yani tamam mı? O da olur. Thumme sonra yeclise Thumme yeclise sonra oturur ba'del aşireti 10. rekattan sonra oturur ve teşeh eder ve yüsellime selam vermez sonra yakume kalkar ve etiye kılar bil hadiyeti aşiretin 11. rekat kılar ve teşeh eder ve yüsellime selam verir onun için vardır enyesili dehe uzatması vardır ve yedil ise oturmaz illa ba'del Hadi hadiyeti aşiretin 11. rekattan sonra oturur ve teşehede, teşhud eder ve, ve yuselime selam verir ve ve sifatul ule dilinci sıfa, dilincinin sıfatı eftaru daha fazletidir. Şimdi peygamber aleyhissalatü vesselam'ın e, sırf vitir olaraktan on rekat kıldığına dair e de bizim elimizde rivayetler var. Tamam? 11 rekat vitir kıldığı zaman insan o vitiri nasıl kılabilir sünnete uygun olan? Bir 11 rekatı 2 2 2 2 kılar. En sonunda bir rekat yani on rekat olur. 5 tane iki kılar selam vererekten. Çünkü niye? Gece namazında iftar olan nedir? 2 2 kılmakta. Salatü'l-leyli mesnelmesine 2 i̇ki, 2'dir. 10 rekatın 5.cisinde selam verdikten sonra 5. selamı da verir. 2 4 6 8 10. Sonra kalkar bir rekat kılar. Ne olmuş olur? Vitir olmuş olur. Tamam? Bu ne? Bu bir tane şey. Bu bir tanesi. Tamam mı? Bir şekli. 2. şekli nasıl olabilir? Peygamber arısı genel vitrinde yaptığı gibi 2 şey 10 e, rekatı komple kalar hiç oturmaz, hiç teşehhüd yapmaz 10 rekat. Tamam? Hiç teşehhüd yapmadan on rekatı kılar. 10. rekata geldiği zaman oturur. Teşehhüde oturur. Ta 10. rekata kadar hiç teşehhüde oturmaz. 10. rekata ne yapar? Teşehhüde oturur. Tamam? Teşehhüde oturduğu zaman da selam vermeden ayağaya kalkar. 11. rekatı kılar. Ondan sonra ne yapar? Ondan sonra selam verir. Bu ne zaman için geçerlidir? Bu 11 tane rekatı da vitir kılmak istediği zaman geçerlidir. Tamam mı? Bu 11 tane rekatı da vitir kılmak istediği zaman geçerlidir. veyahuta da ne yapar? veyahuta da 11 rekatı birden kılar. 11 tane rekatın sadece en sonunda oturur. Tamam 11 hiç teşehhütte oturmaz. 11 tane rekatın neyine oturur? 11 tane rekatın en sonunda teşehhütte oturur. Tamam? Kaç çeşit oldu şimdi? 3. 1 2 2 2 2 sonra bir rekat. 1 10 rekat teşehhüt selam vermeden kalkar. 11. rekatla teşehhüt selam verir. 2 11. rekatta hiç yapmaz vesaire vesaire. Peki bunların içerisinde bunlar hepsi kendi hakkında özel bir nas olduğu için mi? Böyle demişler. Yoksa Resulullah'ın umumi vitrinden mi çıkarmışlar bunu? Bunların her birini Resulullah'ın böyle kıldığına dair rivayet yok. Tamam? Bunu nereden çıkarmışlar? Biraz sonra anlatacağız. Resulullah 5 rekatı nasıl kıldı? 7 rekatı nasıl kıldı? 9 kıldığını nasıl kıldığını anlatacağız. Bunlara bakmışlar demişler ki demek vitir namazı bu şekilde kılınabilir. Yani sonuçta bu bir namaz, bir bütün. 5'i de böyle kılınabilirsiniz. Mesela 5 rekatı nasıl, nasıl, Resulullah nasıl kılardı? Hiç oturmaz da ta en sonunda otururdu. 7 rekatı nasıl kılardı? 6'da ve 7'de otururdu. 9 rekatı nasıl kılardı? 8'de ve 9'da otururdu. Buradan yola çıkaraktan bu 3 tane şekli bütün vitirler için çıkarmışlar. Tamam Ama nedir? Bu doğrudur. Yani yapılabilir. Çünkü Resulullah diğer vitirleri de bu şekilde yapmıştır. Lakin 11 rekatlı vitirlerde Hz. Ayşe'nin anlatmış olduğu gibi 10 rekatı kılıp 11. rekatta 1 rekat kılınması sünnete ne olandır? Sünnete en yakın olandır. Bazen de Resullullah ne yapardı? Dört dört 3 kılardı. Öyle değil mi? Hani Hazreti Aisha annemiz diyor, "Bu peygamberimiz 4 rekat kılardı. La teselahu husnihi inne ve tulihinne. Sonra salla 4 la teselahu husnihi inne Peygamber Resulullah desem 4 kıldı. Ne uzunluğundan ne güzelliğinden sorma. Yani hem çok uzun, hem de çok güzeldi. Sonra 3 rekat kıldı. Yani vitir olaraktan sonra da 3 rekat kıldı diye. Bu nedir lakin burada bu mesela bu surette vitir hangisidir? Son 3'tür. Öyle değil mi? Bizim burada konuşmuş olduğumuz bunu iyi anlayın ha. Burada konuşmuş olduğumuz için namazın mecmununun 11 rekat olması olduğu yeri konuşmuyoruz biz. Konuştuğumuz vitrin mecmununun 11 rekat olduğu yerler. Yani bir adam dedi ki ben bu gece 11 rekat vitir kılacağım. Buna niyet ettiği Nasıl kılabilir? Genel Resulullah'ın sünnetine baktığımızda üç şekilde kılabilir. 2 2 2 1 rekat, 10 11 bir, bir de direkt 11. Tamam. İshall. onun için vardır enyutre vitrıklar bitis erakatin 7 rekat yapıyor. Bitis erakatin. Sebe hatırlamıştım. Pardon. Ve onun için en eee vitrık onun için vitrıklar bitis erakatin 9 rekat kadar yes yes yestiru 8 8 rekatı salar. Yani 8 rekata kadar hiç oturmaz. Peş peşe kılar. Sonra yedilse sonra oturur. Eee akibe akibe rek'atil 8. rek'atın akabine oturur. Ve eteshahadu teşehhüd eder. Etteşehhüde yapar. El evvel birinci teşehhüdü yapar. Ve lesleme selam vermez. Sunmeyukumu sonra kalkar ve etıkalar bir rek'at tevsiyati E, dokuzuncu rekatı kılar Veya teşehedu teşeh, teşehude Akhiri ahi, Son e, teşehud yapar Ve yusallime selam verir Ve lehu onun için e, En yutira vitir kılar Bi sev'i rekaatin Ev bi 5 rekaatin Beş veya yada yedi kılar La yeclisu e, oturmaz İlla fi akhiriha ahi, Onun sonunda oturur ve Veya teşehedu teşehud eder Ve yusallimu Selam verir. Niqaul ümme Seleme radıyallahu anhâ. Ümme Seleme radıyallahu anha anh sözünde olduğundan dolayı Cenâ-Rasûlullah <gülüyor> sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi yutiru, bitiru, bitir yedi, yedi, yani ve sellem'den yutiru vitr kılardı. Bi seb'a 7 ve 5 ve 7 rekatlılardı. Leyef zeru beyne o ikisini arasına ayırmaz bir selam O ikisinin değil, <gülüyor> onların arasına ayrılmazdı. <gülüyor> onların arasına ayrılmazdı. Bir selamin, selamla ve kelamla ayrılmazdı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 9 rekat 9 e, rekata gelince 9 rekatla ilgili şimdi Hazreti Ayşe İmam-ı rivayet ediyor Ayşe annemizden. Ayşe annemiz diyor ki biz Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın misvakını hazırlardık. Ondan sonra Peygamber Aleyhissalatu Vesselam abdestini alırdı. Ondan sonra namaza başlardı. 9 rekat vitir kılardı. İlk 8 rekatta oturmazdı. 8. rekata geldiğinde otururdu, selam vermeden otururdu. Allah'a hamd, teşehüd eder, Allah'a hamd eder, Allah'ı över, selam vermeden ayağa kalkardı. Sonra 9. rekatı kılardı, sonra tekrardan otururdu. Yine teşehüd eder, Allah'a hamd eder, Allah'ı över, dua eder, ondan sonra selam verirdi. Tamam mı? Bu 9 rekat. Ey çocuğum! Ne zaman zamanki Resulullah yaşlanıp eti ağırlaşmaya başladığında, Vitrini 7 rekat olarak kılmaya başladı. Vitrini 7 rekat olarak kılmaya başladı ve birincide yaptığının aynısını yaptı. Ve birincide yaptığının aynısını yaptı. Tamam? Ne demek bu? Yani peygamber aleyhissalatu vesselam normalde kalktığında hanımları onun için e, namaza hazırlığını yaparlardı. Abdest suyunu hazırlarlardı. Misvakını hazırlarlardı. Peygamberimiz aldıktan sonra 9 rekat kılacağı zaman şu şekilde kılardı. 9 rekatın arasını hiç ayırmazdı ta 8. rekata kadar peş peşe kılardı. Tamam? 8. rekata gelince otururdu. Teşehhüd yapardı. Ayağa kalkardı selam vermeden. 9. rekatı kılardı. 9. rekatı kıldıktan sonra otururdu. Oturunca selam verirdi. Tamam? Yaşlanınca, yani durumu ağırlaşınca, etleri bedeni ağırlaşıp hastalanınca Aleyhissalatu vesselam 7 rekat kılmaya başladı. 7 rekat kıldığında nasıl yapardı? Aynı 1.de yaptığını yapardı. Yani ne demek? 6 rekata kadar hiç oturmazdı. 6. rekata geldiği zaman otururdu. Teşehhüd yapardı. Selam vermeden ayağa kalkardı. 7. rekatı da kalkardı. Otururdu, teşehhüd yapar ve selam verirdi. Tamam? Bu birinci şey. Bu birinci rivayet. Tamam? Bu nerede geçiyor dedik? i̇mam Müslüm'de geçiyor. Hazreti Ayşe'nin anlatmış olduğu şekil bu şekilde. 9 ve 7'de 6'ya kadar veya 8'e kadar hiç oturmadan namaz kıl Orada otur teşehhüt yap, selam vermeden kalk, sonra rekatı kıl, sonra selam ver. Tamam? Mı? Bir de burada Ümmü Seleme'den bir şey getirmiş. Ümmü Seleme'den bir rivayet getirmiş. Orada da demiş ki peygamberimiz 7 veya 5 rekat kılardı. Hiç selam vermeden kılardı. Yani ne demek burada? Burada 7 rekata yeni bir şekil daha getirmiş oldu. Yani 6. rekatta hiç oturmayacak, sonuna kadar kılacak. Lakin bu rivayet ihtilaflı bir rivayet. Yani bazı alimler senedinde kopukluk olduğundan dolayı bu rivayeti zayıf kabul etmişler. Onun için bunu kabul etmemişler. Tamam mı? Bazı âlimler de demişler ki yok bu rivayet sahihtir. 7 rekat bu şekilde de kılınabilir demişler. Evet. <gülüyor> ha, bir de burada 5 beş var. 5 ile ilgili de bu Ümmü Selemen'in rivayetinin dışında yani bu Ümmü Selemen'in rivayetini bir kenara koyalım. Ayşe annemizin rivayeti var. Ayşe annemiz diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam kana yutiru min el leyli 13 rek'a. Kana yusalli min el leyli 13 rek'a feyutiru min zalika bi hamsin ve la fi akhirihin. Peygamberimiz geceleri on üç rekat namaz kılardı. Bunun beşi ile vitir yapardı. Hani son beş rekatını vitir olarak kılardı ve onun en sonuncusunun dışında da oturmazdı diye. Ne anlatmak istiyor Ayşe annemiz? Resullullah gece namazını 13 rekat olarak kılıyormuş bazen. Bu 13 rekatın içerisinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne yapmıyor? Bu 13 rekatın içerisinde ilk 8 rekatı ayrı kılıyor. Tamam? 8 rekatı kıldıktan sonra, 8 rekatı bitirdikten sonra bu defa 5 rekat kılıyormuş. İşte bu 5'i de ne olarak kılıyor bu beşi? Vitir olarak kılıyor. Tamam? Öncesini normal nafile veya teheccüd olarak kılıyor. Bu beşi ise vitir olarak kılıyor peygamberimiz. Nasıl kılıyor? Vela yecrisu illa fi akhirihin. Sadece bunun neresinde oturur? En sonunda. Yani 1 2 3 4 düncü rekatta hiç oturmuyor. Daha 5'e kadar 5. rekatta oturuyor ve selam veriyor. Tamam? Anladık değil mi şeyleri, şekillerini? Anlamış olduk. Evet. Ve lahu en yutira bi 3 rak'atin rekata kılabilir. <gülüyor> Göselle rak'ataini, eee 2 rekat kılar selam verir. Tüm meyseller rakatları tertip sonra üçlek salisette 3 rekat kadar vahdehe onu tek kılar. Tek, tek, tek başına 3 rekat şey 3. rekatlıklar tek kadar. Bu istihabbu, müstahaptır en okuyak ilkula. İlk birinci rekatta okumak müstahaptır. Subh ismi Rabbikal Aliy okumak müstahaptır. Ve vefittaniyeti ikincide قُلْ يَا اَيْهَا الْكَافِرُونَ قُلْ يَا الْكَافِرُونَ وَكُمَعْ مُسْحَبْتِرَ ve الثالثة üçüncüde قُلْهُ وَالْلَوْا اَحَدْ وَكُمَعْ مُسْحَبْتِرْ Evet. Şimdi 3 rekata gelince 3 rekatlık namazların yani 3 rekat bitir kılarsa bir adam iki tane kılma şekli vardır. Tamam? Bunlardan bir tanesi Ayşe annemizin rivayet etmiş olduğu şekildir. O da nedir? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın hiç şey yapmadan, oturmadan üç rekatı da peş peşe kılmasıdır. Tamam Yani hiç arada bir teşebbüt yapmadan bir, iki, üç rekat sadece üçüncü rekata teşebbüde otururdu ve selam verirdi. Bu birinci şekil. İki, i̇bn Ömer'e rivayet etmiş olduğu hem mevkuf hem merfuh yani hem kendinden hem de Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan iki rekat kılar. Selam verir. Sonra kalkar. Bir rekat kılar. Sonra selam verir. Tamam Bu ikisi de nedir? Bu ikisi de vitrin meşru kılınma yani kılınan 3 rekatlık vitirlerin kılınabilecek şeklidir. Ha bir de ne var? Bir de bununla beraber şu vardır. Mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bir nehi vardır. O da neden akşam namazı vitir namazını akşam namazına benzetmek. Tamam? Vitir namazını akşam namazına benzetmek. Ne demek vitir namazını akşam namazına benzetmek? Yani iki rekat kılıp teşehhütte oturmak, selam vermeden 3. rekatta kalmak, kalkmak sonra 3. rekata kılmak. Bu şekil bir vitri Peygamber aleyhissalatu vesselam yasaklamıştır. Ne demiştir? لَا تُشَبِّهُ الْوِتْرَ بِالْمَغْرِبِ Akşam namazını vitri, akşam namazına benzetmeyiniz diye. Vitri, akşam namazına benzetmeyiniz diye. Tamam? Ne demek? Yani benzetmeyinizden kastı ne? 3 rekatı, iki rekatında teşebbüde oturup, selam vermeden üçüncü rekata kalkıp, sonra selam vererekten bu şekil vitri namazını kılmayın. Çünkü bu neyin şeklidir? Bu akşam namazının şeklidir. Peygamber'de vitri akşam namazına benzetmeyi yasaklamıştır. Bu şekil kılınamaz. Resulullah bunu nehyetmiştir. Ama bunun dışında dilerse kişi 3 rekatı peş peşe kılabilir. Hiç arasına ayırmadan üçüncü rekata teşebbüde oturur, sonra selam verir. Dilerse de ne yapar? Dilerse de kişi iki rekatı kılar, selam verir, sonra ayağa kalkar bir rekatı kılar. Dikkat ederseniz iki şekilde akşam namazına muhalif. Akşam namazının şekline muhalif olan iki tane şekil var. Tamam? Eee 3 rekatlık kıldığı zaman ne okuyabilir? Burada normalde şeyhin söylemiş olduğu bu rivayet yani Subbihit Rabbikal Ala, Kul Eyu'l Kafirun bir de Kul Huvallahu Ahad. Bunu İbn Abbas rivayet etmiş, değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 rekat vitir kılardı. Bunların bu kılmış olduğu vitirde Subbihisme Rabbikal Ala, Kul Eyu'l Kafirun, bir de Kul Huvallahu Ahad'ı okurdu. Her rekatta bir tanesini okurdu. Yani birinci rekatta A'la suresi, ikinci rekatta Kafirun suresi, üçüncü rekatta da ne? Üçüncü rekatta da İhlas suresi. Bazı alimler demişler ki, birinci rekatta A'la suresi, ikinci rekatta Kafirun suresi, üçüncü rekatta İhlas, bir de Muavvizeteyn'i de okuyabilir. Niye? Çünkü Ayşe annemizden böyle bir rivayet var. Lakin bu rivayet zayıf bir rivayet. Tamam Yani hadis alimlerinin çoğu bu rivayeti zayıf kabul etmişler. Demişler ki bu, Ee, rivayet zayıftır. Ondan dolayı sadece sayih rivayette sabit olan İhlas Suresini okuyabilir. Ama Cumhur-i ulema ise demiş ki hayır bu rivayet sayihtir. Fukaha yani Cumhur-i fuka diyelim daha doğrusu. Bu rivayet sayihtir. Demişler onun için bir insan isterse üçüncü rekatta ne yapabilir? Üçüncü rekatta üçünü de birden okuyabilir. Evet. وَقَدْ تَبَيَّنَ اَعْشَقْتُ اِنْمَا مَرْا اَنْلَكَ Geçenlerde senin için açar <gülüyor> çıktı اَنْتُوْتِرَ بِتِرْ bi ahda 10 rak'atan umr rakat rakatle vel 3 10ta 13 rakat obitis ay obitis ay rak'atan 9 rakatla obis ay rakatin 7 rakatla ve bi 5 rakatin 5 rakatla ve bi 3 rak'atin 3 rakatla ve bi rak'atin 1 rakatla sen aç çıktı. Yalnız bu 13 rekat meselesi anlaşıldı değil mi? 13 rekattan kasta ne? Ya 8 rekat kılacak sonrasında beş tane kılacak. Ya on bir rekat kılardı Peygamberimiz, on bir rekatı kıldıktan sonra şey yapardı, selam verirdi, oturduğu yerde iki rekat kılardı. Onu gelecek inşallah bir dahaki dersimize anlatacağız bu şekilde. Yani müstakil olarak on bir rekat gibi on üç rekatı vitir olarak kılmamış. Tamam Müstakil olarak on üç rekatı on bir rekat gibi komple vitir olarak kılmamış. Yani mesela sekiz rekatı normal nafile kılmış, beş rekatı vitir olarak kılmış ve 11 rekatı vitir olarak kılmış, 3 reka, rekatı oturduğu yerde vitirden sonra nafile olarak da kılmış böyle 13 rekat. Tamam? kemal en en kemal kemalin en üstü 11 rekata ve en kemali 3 rekat. Yani en üst kemal mertebesi 11 rekattır. Kemalin en alt mertebesi 3 rekaattır. Vel mucziu rak'atun vahidatun. Yerine gelen yani vitir diyebileceğimiz, insandan izza olan tek bir rekattır. Evet. Müstahabun leke senin için müstahap olur. Enteknita kunut etman ba'da ruku' ruku'i vitirde rükudan sonra vitirde kunut yapmak senin için müstahap olur. Bi ente ted'u Allahu Allah Subhanahu taala dua direktten ta ta ellerini kaldırarak şöyle vesakulu diye şöyle direktten Allahum mettini Allahum bana hidayet eymen e, hidayet ettin kişilere gidersin ibadete hidayet. Tamam bu, bu burayı e, bu konupta bitirme meselesi e, vitrin kazası meselesi ondan sonra vitirden sonra nafile namaz kılma meselesi bunları da inşallah yarın anlatırız.